Kimin ne kadar yürüdüğü, ne kadar süründüğü, ne kadar yerinde saydığı, ne kadar geri gittiği belli olacak. Şuna iman ediyoruz. Milyarda bir, trilyonda bir yanılma payı olmayacak bir şekilde sayılıyor yürüyüşümüz, geri kalışımız. Sürünüşümüz milyarda trilyonda bir bile yanılma ihtimali yok. Burada bu sıfır yanılma paylı hesap sistemini tanıyalım. Kıyamet günü gelindiğinde Rabbimizin huzuruna sen şu kadar milim yol kat ettin hayatın boyunca. Şu kadar kat etmedin dendiğinde hesap sistemi sevaplar ve günahlar üzerinden ölçülecek. Yani yürüyüşümüz, ne kadar yürüdüğümüz, ne kadar yürümediğimiz ya da geri kaldığımız artılar, eksiler olarak da ifade edecek olursak bugünkü dille buna biz sevapların ve günahların diye bir dosyayla karşılaşacağını söylüyoruz insan açısından. Ne kadar sevabın varsa ve ne kadar günahın varsa bunlar karşılaştırılacak. Tabi imandan sonra. İmanı olmayan için böyle bir karşılaştırma yok. O zaten yok. O ölü gibi zaten. O hayvanları bile imrenerek, Cehenneme doğru yuvarlanacak. Toprak bile olamayacak o. Bir deprem onun üstüne dünyayı yıkıp altında ezilip giderek kurtulma şansı yok onun. Bu sevaptı, günahtı Allah'a iman ettiği bilinen o imanla ölebilen insanlar içindir. Sevaplar Reşit olduğumuz günden itibaren toplanıyor. Günahlar toplanıyor. Kıyamet günü rakam olsun diye söyleyelim. Böyle bir şey konuşamayız. 10.200 sevap toplandı. 10.100 de günah toplandığı görüldüğünde netice 100 sevap fark olduğu için cennetlik olacak bir mümin dediği Kur'an-ı Kerim'in budur. Yani günahlarımız ve sevaplarımız tartılacak, ölçülecek. Bu günahlar metreyle ölçülebilir mi? Gramla ölçülebilir mi? Ya bunu hiç bilmiyoruz. Sayımı tıklatıyorlar. Mesela artı, artı, artı mı diyorlar. Şu işi yapana 10 sevap vardır buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O 10 sevap neyin nasıl tartımıdır, ölçümüdür. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda mesela her harf için 10 sevap yazılır, 10 günah silinir, 10 derecen yükseltilir. Bunlar dünya ölçüleriyle tam anlayıp değerlendiremeyebileceğimiz şeylerdir. Ahirete ait kavramlar bunlar. Ama alâ nasıl olduklarını bilmesek de mesela camiye namaz kılmak için giderken Müslümanın her adımına bir sevap yazıldığını bilince biz yani bir artı puan en azından bu. E bir günah düşürüldüğünü bildiğimize göre mesela işte Subhanallah deyince kul Allah ona şu kadar sevap veriyor derken bir birikim yapılıyor demek ki. Yalan bir söz konuşunca da ona Allah işte mesela 20 günah mı yazıyor? Büyük yalansa 100 mü yazıyor? Bu rakamları tam olarak nasıl değerlendirdiğini bilmiyoruz. Mesela namazın sabah namazıyla öğle namazının sevapları aynı değil. Sabah namazının sünnetiyle öğle namazının sünneti aynı değil sevap olarak. Hepsine sünnet diyoruz biz ama sabah namazının 2 reka sünneti ikindi namazının 6 reka sünnetinden kat kat daha değerli. Belki misal olarak konuşulsun diye söylüyoruz. Ahirete ait şeyleri beşer burada konuşmaz. Biz anlaşılsın diye konuşuyoruz. Allah bildirirse, peygamberi bildirirse konuşabiliriz. Sabah namazı 780 sevap yazılan bir şey mesela. Öğle namazının 6 reka sünnetine de 250 yazılıyordur belki. Mesela hasta ziyaretine sevap yazılıyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tatlı söz sevaptır buyuruyor. E bunların kaç olduğunu ağırlıkları ne olduğunu bilmiyoruz. Cihad edene de sevap yazılıyor. Yatarken mülk suresini okuyup yatana da sevap yazılıyor. Biri mışıl mışıl yatağında uyuyor, sevap kazanıyor. Öbürü de ha şimdi öldüm, ha şimdi kolum koptu, şimdi gözüm çıktı diye savaş meydanında bir ölüm bekliyor. Ona da sevap yazılıyor. Buradaki rakamlar, buradaki hacimler ve ağırlıklar sadece ve sadece Allah'ın bildiği kıyamet günü de inşaallahu teala cennete girersek Rabbimizin lütfu ve keremiyle Orada nasıl işliyordu bu hesaplar? Göreceğimiz şeylerdir. Ama neticede bu yürüyüşte, Allah'a yürüyüşte biz sevap topluyoruz, günahlar biriktiriyoruz ne yazık ki. Hangisi çok gelirse teraziyi basacak o. Terazinin bastığı taraf bizim tarafımız olacak. Mesela 10.000 bin sevap biriktirmiş, 10.001 bir günah biriktirmişse bitti. Ne olacak ondan sonra? Allah'ın dilemesine kaldı. Mümin olduğu için affedebilir de, şefaat gelebilir, oğlunu iyi yetiştirmiştir, kızını iyi yetiştirmiştir, ondan artı bir sevap alır. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek veriyor. Yani kulun sevapları, günahları konur, bir dengede kalmaya başlar. Bunlar böyle yani yüz orası yüz burası baş başa gidiyor sevaplar ve günahlar tartılıyor, ölçülüyor. Buradaki tartmayı bakkal terazisine benzetmeyelim. Ahiret terazisi bu. Allahu alem nasıl bir şey olduğunu. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kart gelir diyor. Kart bildiğimiz kart. O sevap tarafına konur terazi alır bitirir batırır diyor yani bütün öbür tarafı yok eder manasına. O kart La ilahe illallah Muhammedurresulullah kartıdır diyor. Yani bir gün ihlas ile heyecan ile böyle bir e, kelime-i tevhid söylemiştir. O gelir teraziyi aşağı doğru bastırır. Neden? Kelime-i tevhid çok ağırlıklı. Alâ biz sevap müşterisiyiz, günah zararı biriktiren sıkıntılı kullarız. Gayretimiz bu yürüyüşte mümkün olduğu kadar hatta olağanüstü gayretler ederek çok sevaplar biriktirmek ve günah biriktirmemek. Günah biriktirirsek eğer ya da oluşursa yani bir sebeple tevbe ile o günahtan kurtulmaktır. Veya tevbeyi de beceremedi isek Günah temizleyicileri var. O günah temizleyicilerinden biri bizi temizleyecek. İnşallahu Teala. Burada e, günah ve sevap kavramı Türkçe kavramdır. Bunun Kur'an kavramı, hadis-i şeriflerdeki kavramı hesene ve seyyiye'dir. Hesene sevap demek, seyyiye günah demek. Peki bu hasene ve seyyie yani hasenat innel hasenat yuzihibne seyyat buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Hasenat hasene kelimesinin çoğulu. Seyyat da seyyie kelimesinin çoğuludur. Ne buyurur Allah Teala? İyilikler kötülükleri yani haseneler seyyieleri imha eder. Götürürler. Nasıl imha ediyor? E, teraziyi bastırıyor. Bir günah işliyorsun, terazi aşağı doğru çöküyor, oraya eşya koyduğun için. Sonra iki rekat nafile namaz kılıyorsun, teraziyi bu tarafa doğru bastırıyor. Hayat böyle sonuna kadar mücadele ile geçecek. Peki sevap nedir? Günah nedir? Sevap, Allah'ın ve Resulünün sevdiği ve emrederek ya da tavsiye ederek yapmamızı istediği şeydir. Tekrar ediyorum. Sevap, Allah'ın ve Peygamberinin sevdiği, emrederek ya da tavsiye ederek yapmamızı istediği şeydir. Bundan anlaşılıyor ki, sevapta birincisi Allah'ın sevdiği şey olma özelliği var kendi kendimize biz sevap üretemeyiz. İkincisi de bunu ben istiyorum ve tavsiye ediyorum veya tavsiye ediyorum derse Allah ve onun adına konuşan peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem buna biz sevap deriz, hasene deriz. Seyyiye ya da günah nedir? Bunun aksidir. Allah'ın ve Resulünün sevmediği, ya da yapmayın buyurduğu veya yapmamayı tavsiye ettiği şey de günahtır, seyyedir. Bundan da iki şey ortaya çıkıyor. Günahı Allah sevmiyor ve yasaklamıştır. Günah böyle oluşur. Burada Kur'an-ı Kerim okurken, Hadis-i Şerif okurken, Riyaz-ı Salih'in okurken, İhya'yı l-Umuddin okurken, din kitaplarına göz gezdirirken karşılaşacağımız hesene has, manasında, sevap manasında mesela salih amel kavramı mesela salihat taat itaat ve men yutu'illah Allah'a kim itaat ederse ibadet elbir iyilik manasında eddin din hidayet kunut hayır, ma'ruf, tekva, istikamet, bunlar hepsi aynı sevap anlamına gelen kavramlardır. Tamamı da Kur'an-ı Kerim'de, hadisi şeriflerde kullanılan kavramlardır. Mesela günah içinde biz seyyiyeh dedik. Seyyiat çoğulu. Günah manasında masiyet, zemb, İsyan, hata, ism, fuhuş, münker, zulüm, curum, icram. Bunları da hadis-i şeriflerde, Kur'an-ı Kerim'de aynı günah manasına kullanıldığını görebiliriz. Bir şeyin hasene olması, yani allah Teala'nın güzel gördüğü emir, veya tavsiye buyurduğu şey olması onun beraberinde sevap getirdiğini, ecir getirdiğini Allah tarafından kabul görmek getirdiğini de anlıyoruz. Yani bir şey sevaptır denirse, kul da o sevap denen şeyi yaptı ise bunun doğan sonucu nedir? Allah kabul etmiştir. Kabul etmeyeceği şey nedir Allah'ın? Emretmediği, tavsiye etmediği şeydir. Kul kendi kendine icat etmiştir onu. Allah onu kabul etmez. Dolayısıyla ona sevap da yazmaz. Aynı şekilde bir şeyin seyyie yani kötü olması ona günah yazıldığını, cezalandırma gelileceğini ve dosya doldurduğunu göstermektedir. Biraz sanki derine inilmiş gibi anlaşılıyor ama ala biz bu dünyada ömrümüzün teklif geldiği bali olduğumuz gününden son nefesimize kadar haseneh ve seyyye üzerinden yürüyoruz. Adeta biri sağ adımımız, biri sol adımımız gibi. Sağ adım, sol adım, sağ adım, sol adım yol kat ediyoruz. Üç günah işliyoruz, sekiz sevap işliyoruz. On beş Sevap işliyoruz. Mesela hacca gidiyoruz. Arafat'ta milyon milyon sevaplarla mi teala dönüyoruz. Dönerken açıyoruz telefonu. Oğlumuza Arafat'tan döndükten sonra hesaplara baktın mı oğlum? Faizler nasıl zarar etmiş misiniz? diyorsun melekler milyonlarca sevabın karşısına Allah'la savaşmak demek olan dev bir günaha oturtuyorlar. Terazi sallanmaya başlıyor bu sefer. Halbuki haç terazinin bir tarafını tap aşağıya yapıştırmıştı. O kadar ağır sevaplardı. Bu hayatımız böyle derin bir sevap günah, hasene seyye, hayır şer, iyilik kötülük mücadelesi üzerinde yürüyorsa bizim için bunlar çok derin ve görülmez meseleler, anlaşılmaz meseleler değildir deriz. Peki sevaplar nasıl elde ediliyor? İki yolla elde ediliyor az önce anladık. Allahu Teala'nın emrederek ya da tavsiye buyurarak ya da peygamberinin dilinden aleyhissalatü vesselam onun dilinden emrederek tavsiye buyurarak yapmamızı istediği şeyler sevap konularıdır. Neden emrederek tavsiye buyurarak diyoruz? Çünkü bir şeyi Allah emrederse ona farz der, vacip der. Kulun yapıp yapmama hakkı yoktur. Ama bir şeyi tavsiye buyurursa ona bizim kitaplarımız sünnet der, nafile der, müstehap der, mendub der. Bunlar hepsi yaparsan sevap kazanacağın şeyler olur yapmazsan da bir eksikliğin olmaz sevap kaybın olur. Farzlarda ve vaciplerde öyle değil. Yaparsan sevap kazanıyorsun, yapmazsan günah kazanacaksın. Onun için biz sevapları Allah'ın emir ve tavsiye buyurduğu şeylerden kazanıyoruz. Peki biz daha önce demiştik ki, mubahlarla sevap kazanabilir insan demiştik. Halbuki mubah serbest şey demektir. Tavsiye de yoktur. Yanıldık. Evet. Allahu Teala... Mubah dediğimiz serbest alanları tavsiye buyurmuyor. Yiyin, yemeğinizi yiyin çabuk demiyor. Ama yerken besmele çek diye tavsiyede bulunuyor. Sağ elle ye diye tavsiyede bulunuyor. Yedikten sonra elhamdülillah de diye tavsiyede bulunuyor. Şükret bana diyor. Böylece mubah olan yemek ibadete dönüşüyor. Tıpkı sol elle yediğim zaman mekruh olduğu için negatif eksi bir şey dönüşeceği gibi. Bu sebeple bu hayatta ya emrederek Allah bize bir liste açmıştır ya da tavsiye buyurarak direkt ve dolaylı tavsiye bulunarak bir dosya açmıştır. İkisinden de biz sevap toplamaya çalışıyoruz. Peki eee Allah Teala'nın bu sevap yazdığı şeyler emrettiği şeylerdir dedik. Burada emrettiği şeylerden bir gizli emri daha var. Gizli emir altını çizerek bunu anlayalım. Namazı kıl açık emridir Allah'ın. İçki içme, faiz yeme, zina etme, kumar oynama İnsan öldürme Allah'ın yasağı gibi duruyor ama gizli emridir. O gizli emri nedir? Yapmamak emri vardır burada. İçki içme değişinde içki yasağı Allah'ın emridir. Dolayısıyla namaz kıl emrine uyan sevap kazandığı gibi Yapma buyurduğu zinadı, faizdi, kumardı. Ne varsa rüşvetti, yalan sözlü, gıybetti, dedikoduydu. Bunları yapmamakta bir sevap kaynağıdır. Burada şaşırmamak için duralım. Yani bir insan faiz almayınca sevaba mı giriyor? Bir dakika sevaba giriyor. Ama oturduğu yerde zaten bankalar ona kredi vermeyecek. Dolayısıyla faiz almadığı için sevap kazanmıyor kimse. Hayır, faiz onun ayağına geliyor. Banka müdürü eleman gönderiyor. Diyor ki senin kredin var diyor, bu kredini kullanabilirsin diyor. Gel diyor böylece de bir dairen olur diyor. Ayağına kadar gelen günahı teptiği zaman sevap kazanıyor. Bu çok önemli bir nokta. Zina hiçbir engeli yokken karşısına çıktığında teperse, o mücadeleyi kazanırsa nefis fırsatı kaçırma diyor. Allah yapmayacaksın buyurmuştu. Allah'tan yana tavır koyuyor. Bu sevaptır. Hatta bu sıradan bir sevap bile değildir. Hepimizin Bukhari ve Müslim'den bildiği meşhur arşın gölgesinde gölgelenecek yedi Müslüman. Sıradan Müslüman değil bunlar. Birincisi Adil İmam Ömer bin Khattab gibi radıyallahu anh büyük bir İnsan, o arşın gölgesinin bir numaralı adamı biiznillahü teala onlardan bir tanesi kim demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ve foy, forslu soylu bir kadın hiçbir engel olmadan zina teklif ediyor o ise ben Allah'tan korkarım yapamam bu işi diyor ve yapmıyor fırsatı engelsiz bir şekilde önünde gördüğü halde Yerine getirmiyor günahı. İşte buna sevap var. Ebu Davud'da 4800 numaralı hadisi şerifte şöyle bir uyarı var. O uyarıya dikkat edelim. Bakın sevap yasaktan nasıl kazanılıyor. Şimdi Müslüman'ın Müslüman'la boğuşması, mücadele etmesi, kavga etmesi, çocuklarına, topluma kavga sirayet ettirmeleri günah mı? Günah. Allah Kavga etmeyin buyuruyor mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا تَبَغَدُوا Birbirinizle buzlaşmayın, kavga etmeyin buyuruyor mu? Buyuruyor. Dolayısıyla Allah'ın bir yasağı var mı? Kavga etmeme yasağı var. Tartışmama yasağı var mı? Var. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Haklı olduğu halde Müslüman kardeşiyle tartışmaktan vazgeçene cennetin çevresinde bir ev sözüm olsun buyuruyor. Cennetin çevresinde o bahçenin etrafında bir köşk sözü, ev sözü niye verdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Haklı olduğun halde mümin kardeşinle tartışmıyorsun. Mümin kardeşinle niye tartışmadın sen? Allah tartışmayı yasaklamıştı diye tartışmadın. İşte Allah emretti diye namaz kılmak nasıl ibadetse o emrin vakti gelince yapmamak nasıl günahsa aynı şekilde Allah yasakladı diye bir günahı yapabileceğin bir ortamdayken yapmazsan sen aynı şekilde Allahu Teala'nın sevaplarından birini işliyorsun. Demektir. Nedir bu sevap? Yapma emrine uyar gibi yapmama emrine de uyuyorsun sen. Allah da zaten bu hayatta sağ ayağımızda sol ayağımızı paytaklaşmadan atalım da adımlarımızı yürüyüşümüz düzgün olsun diye kontrol ediyor. Sağ ayağın düzgün sol ayağın eğri basıyor. Sol ayağın eğri basınca sen düz yol alamıyorsun. Tam yol alamıyorsun Eğri ayak seni bir tarafa çekiyor. Namaz kıldığı halde günahlara bulaşan insan budur. Bir ayağı eğri adamdır. Ya da ne onu ne onu yapan insanda hiç adam atmayan bir adamdır. Dediğimiz gibi hiç adımları hareket etmeyen bir adamdır. Dediğimiz gibi. Burada ne gördük? 7 kişiden biri oluyor. 7 iyi insandan biri oluyor. Günahla yüz yüze gelince Allah tan korkup kenara çekilen. Veya tartışmak hakkı getir şunu deyip kavga etmek hakkı ama Allah'ın hatırı için peygamberin sünnetine uymak için tartışmıyor Aleyhissalatu vesselam ene zaimu beytin onun için bir köşk sözüm olsun fi robodil cennet cennetin çevresinde ona bir sözüm olsun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz neziat suresinin 40. ayeti bu konuyu çok daha derin noktalarda anlamamıza vesile olacak. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ammâ men khâfe makâma rabbihî ve neha'n nefsü 'anil hevâ fe innel cennete hiye'l Dedik ki başta ne dedik biz ayetin mealine geçmeden önce? Allah'ın sevaplarını biz açık bir şekilde emrettiği ve tavsiye buyurduğu emirleriyle yerine getiririz. Bunlar bize sevap oluşturur. Bir de gizli emirleri var Allah'ın. Nedir onlar? Yasaklarından kaçınmak da bir emir çeşididir dedik. Şimdi bu ayet Nazihat Suresi'nin 40. ayeti ne buyuruyor? Ve emmen şu adam ki hafe makame rabbih. Rabbinin yüceliğinden korktu. Ve nefse 'anil heva. Nefsinin arzuları ve yanlış isteklerini de engelledi. Niye engelledi? Allah'tan korktuğu için. Bak namaz kıldı demiyor, oruç tuttu demiyor, cihad etti demiyor, şunu yaptı demiyor. Tam gıybet ağzına kadar gelmişti, tatlı tatlı anlatacaktı gıybet haramdır diye geri çekildi. Tam faizin zamanıydı. Hükümet kredileri düşürdü, müteahhitler daireleri indirdi, tam harama geliyordu durdu. Tam mesaja cevap verecek zina ortamı oluşacaktı. Telefonu kırdı, attı. Allah'ın haramıdır bu diye. Wa amma man khafe maqaama rabbihī wa nefs. Rabbinin yüceliğinden korkup da nefsinin haram isteğini dizginleyen adam. Fe innal cennete cennet hiyel ma'va onun varacağı yerdir. İnnellezine amenu ve amilus salihat. Ameli salih işleyenler, iman edip ameli salih işleyenler kanetdev cennetul firdevs. Onlar için Firdevs cennetleri vardır diyor. Ama bu anlaşılıyor neden? İman, ameli salih, namaz, oruç, haç, cihat, Kur'an, anaya babaya itaat, bütün bunlar ameli salih. Kânet cennetü'l firdesün cennetine onlar girecek. Burada cenneti Allahu Teala ameli salih yapana söylemiyor bildiğimiz manada. Ve men hafe maka me rabbih ve rabbinin yüceliğinden ve azametinden ürküp de neha nefse ani'l heva nefsini arzularından engelleyen fî'n-cenneti yel-mâwa cennet onun varacağı yerdir. Bu da bir ameli salih'tir. Nedir o? Günahın kaypaklaşıp kaypaklaşıp önüne geldiği, yuvarlandığı zaman kendini kenara çekmen. Herkesin internette battığı bir ortamda Allah'tan korkup kenara çekilmek. Herkese bedava kontur, bedava görüşme, bedava siteye girme hakkı tanınırken asla ateşe girmek gibi görüp oralara girmeyen herkesin televizyonun önünde şunun önünde bunun önünde ömrünü çürütürken senin de hiç kimsen engellemediği halde sen Allah'tan korkup <türk> emmâ men kâfe mekâme rabbihi Rabbinin uyucu azametinden arşın sahibi olan Allah'tan kim korkarsa ve <türk> nehen nefse anil hevâ nefsinin arzularını da engellerse Sadece Allah'tan korkmak herkesin işi canım. Herkes Allah'tan korktuğunu söyler. Hele ölürken, hele depremde, herkes Allah'tan korkuyor. Ama vanehen nefs'e anil hava, nefsin zevklerine engellikte sıkıntı oluyor. Fiinl cennete hiylme va, cennet onun ulaşacağı yerdir. Burada müthiş bir nokta tespit ediyoruz. Nedir o? Allahu Teala'nın zatından, arşından, meleklerin görmesinden, cehenneminden, surattan, mizandan, mahşerden, kabir azabından, dünya afetlerinden dolayı Allah'ın azametinden çekinip günahı kendisine fırsat düştüğü halde dizginleyen fe innel cennete hiyel me'vâh fe innel cennete hiyel me'vâh onun varacağı yer cennettir. Halbuki bir önceki o diğer ayetlerde ne gördük? Velidin amenu ve amilus salihat. edip amel salih edenler. Vel-asr innel insani lefi khusr illellezine amenu ve amilus salihat ve tawasau bil ve Bu kadar büyük büyük işleri yapanlar sadece cennet sözü alırken bütün bu ameli salihler kadar kapasiteli, daha büyük bir işin daha önümüze konduğunu görüyoruz. Nedir o? Fırsat önüne geldiği halde baban müdür oldu, senin en iyi arkadaşın belediyede görevli, bakanlığı ele geçirdi, bakanlıkta sözü geçiyor, haram sana kontrolsüz geliyor, yasaklar senin için değil. Gıybetin hesabını soran yok gibi duruyor. Yalanın hesabını soran yok gibi duruyor. İhaleleri kaydırıyorsun, haramları kaydırıyorsun. Kul hakkı, beşer hakkı, Allah'ın hakkı hiçbir hesap soran yok gibi. Ama seni arşın sahibi olan Allah korkusu salmıyor bir iş yapmaya. O gün sen bir malik oldun. O gün sen mus'ab oldun Allah'ın izniyle. فَاِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَعْوَٰىٰ senin varacağın yer Allah'ın izniyle cennettir diyoruz. Ama bunun şartları var tabi. Bütün bunu Allah için yapacaksın. Tam hesabı yapıyordunuz, ihale kanunu değişti, sen de tövbe ettin. Yok buna, buna melekleri kandıramazsın, sen o cürme ayağını değdirdin. Tam istediğin gibi çalacaktın, müdür geldi yakaladı. Yok öyle değil. Allah hep seninle olduğu için yapamayacaksın bir türlü. Derler, ayet değil, hadis değil ama müthiş ibretli bir menkibe, bir şeyh müritlerini e, denemek için ne kadar yetiştirildiklerini, herkes yarın kimsenin görmediği yerde bir tavuk kesip getirecek bana demiş. Böylece, Kimsenin yardımını almadan tavuk kesip kesemediğinizi görmek istiyorum demiş. Herkes işte poşete, torbaya, tencereye neyse tavuğu kimisi de pişirmiş olarak getirmiş koymuşlar. Tavuk şeyine dönmüş, kasabına dönmüş orası. Bir öğrenci de bir türlü işte elini kaldıramıyor. Sen getirmedin mi yavrum tavuğunu? Ben getiremedim efendim demiş. Bulamadın mı tavuk demiş. Tavuk buldum ama kimsenin görmeyeceği yer bulamadım demiş. E sen nerede oturuyorsun demiş. Ben öyle bir yerde oturuyorum ki hiç Allah beni yalnız bırakmadı demiş. Hiç Allah'tan gizli bir yer göremediğim için de tavuğu kesemedim demiş. İşte tasavvufun, tarikatın, İslam'ın, ahlakın, Allah düşüncesi ve imanının özünü yakalamış insan bu. Öbürleri de baban görmezse, anan görmezse tavuğu kestin getirdin düşünmüş. Onlar da mümin şüphesiz ama bu kim? Ve men kafemen kâme Rabbi, ve nefs'e anil hava olduğu için, fi innell cennete gelme ve anlayışı bu. Peki bu olay doğru mu, tarihte kayıtlı mı, fotoğrafı var mı? Çok önemli değil. Diyelim böyle bir şey olmadı. Mantık doğru ama böyle olması lazım. Burada Allah hatırı için, Allah korkusu için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladığı için, haya damarın şiştiği için, haya damarın bulunduğu için, yapmazsan yapmamanın değeri var. Yaşlandı, sirozdan ölüp gidiyor, alkole tövbe etmiş. Tamam alkol daha içmediğin için günahdan kurtuldun ama, o tövbe başka bir, o başka, o başka. Haramı terk ederken, mekruhu terk ederken, Neyi terk edeceğiz de sevap kazanacağız şimdi? Onu konuşuyoruz. Haramı terk ederken tabii ki şüphesiz. Haramlar, mekruhlar terk ederken. Burada terk edişlerde üçüncü bir nokta var. Bunu terk etmek asıl imtihan işte. Zaten alkolü herkes terk ediyor hemen hemen. Şimdi birkaç senedir ne'ûzübillah faiz sanki günah değilmiş gibi oldu. Yakın senelere kadar faiz kelimesi ürkütüyordu Müslümanları. Fakat üçüncü haram mekruhtan sonra, üçüncü olarak terk edilirse sevap kazanılacak şey mubahdaki aşırılıklardır. Bir bardak daha meyve suyu içebilirsin. Ama bu fazla. Doktor hem 100 gram C vitamini yeter demişti. Sen bunu 300. gram oluyor. Bu İsraf etmeyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem midenizi bu kadar doldurmayın buyuruyor. Hah peygamber hatırı için mübahın helal de olsa fazlasını terk ettin ya sen fe innel cennetehiyel mevvaz biiznilahi ta'ala. Dördüncü noktamız var. Bu dördüncü nokta nedir? Allah'a ibadet olan bir iş yapılırken onu geciktirmeye sebep olan şeyi terk etmek de sevaptır. Mesela, bir toplantı yapacağız. Bu toplantımız saat 13'te başlayacak. Öğle ezanı da 13'ü 10 geçe okunuyor. Dolayısıyla benim cemaate gitmemi engelleyecek bu. Toplantıyı ya 13.30'a alırsınız ya ben katılmam diyorum. Ve katılmıyorum. Aslında o yasak değildi. Aslında günah değil. Sonra cemaatle de kılabilirdik biz. Ama ben camiyi terk etmek istemiyorum. İşte bu dördüncü terk çeşidi müthiş fe innel cennete hiyel me'vâ terkidir. Bizin Teala. Burada müthiş bir örnek daha var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah'ın emanetidir bu kadın diye, Allah'ın rızasını umarak, kadının ağzına koyduğun her lokma, senin için ecirdir, sevaptır buyurmuş. Muharri ve Müslim'de. Peki, burada, kadına, yani bizzat çatalla ağzına koymayı mı kastediyor? Evet, espri olarak onu da kastediyor. Ama, Marketten alırken, akşam yemek yiyeceğiz zaten yorulmuştuk diye almak var. E bu kadını bana verdiler şimdi rezil oluruz bir ev geçinemedi derler diye almak var. Ben veda haccında Allah'ın emaneti diye buyurduğu sallallahu aleyhi ve sellemin şekilde nikah kıydım. Bu kadın bana Allah'ın emaneti. O Allah'ın emanetiyse ben et yemeyim o et yesin, ben muz yemeyim o muz yesin deyip almak var. Sonra da bunu başa kakmadın mı? Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesi hazırdır. Buradan bir noktaya kayıyoruz. Nedir o nokta? Demek ki biz niyet dönüşümü yaparak Allah'ın izniyle mubahları bile sevap listesine kaydettirebiliriz. Dolayısıyla sevap olarak yazılabilecek milyarlarca mubahla karşılaşıyoruz hayatımız boyunca yemek içmek besmele ile yesen Hamdetsen, sünnete uygun yesen sevaba dönüşecek günde 3 öğün yiyorsan eğer bu kurala uymuyorsan 3 defa yüzlerce sevap kaçırdı bunun gibi neler neler neler neler hasta ziyareti Rabbimin rızasıdır peygamberimin sünnetidir diye gidersin sünnete uygun çay içmeden, dırdır etmeden hastaya geçmiş olsun dersin, dua da edersin orada ve çıkar gelirsin, yetmiş melek o gün akşama kadar Ya Rabbi sen de bu kulunu affetti, dua ederler diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yetmiş melek sekreter yana geçiyor senin. Ama o bizim çocuğun hastalığında gelmişti hanım, hadi ayıp olur biz gitmesek. Hiç boşuna gittiniz. Bir de mikrop kapıp gelirsiniz oradan. Niye? Sen, beşeri putu tatmin etmek için gitti. Allah'ın rızası için gitmedin ki. Evet, günah da işlemedin ama boşuna gitti. Bizim milyarlarca mübahımız kıyamet günü tırlarla taşınacak sevaplara dönüşmesi mümkünken elimizden fırsat olarak kaçıyor ne yazık ki. Bu yüzden. Bu yüzden biz yemek içmek dahil yemek içmek dahil Eşlerimizle, nikahlı eşlerimizle cinsel ilişkilerimiz dahil. Pikniğe gidip mankal yapmamız dahil. Bir arkadaşa ziyafet yemeye gitmemiz dahil. Bir arkadaşla sahilde gel yürüyüş yapalım, biraz sahili seyredelim dememiz dahil. Bütün mubah işlerimizi, mubah işlerimizi, bu beden Allah'ın emaneti, bu bedeni çürütmeyelim. Moral lazım, bu moral için de ayda bir defa bir pikniğe gitmemiz lazım veya memlekete gitmemiz lazım. Dolayısıyla daha iyi cihad ederim, daha kuvvetli cihad ederim, ticaretimi daha iyi yapayım. Memurluktan sonra hiç yorulmuş olmuyorum, ki gideyim limon satayım, fazlasıyla sadaka veririm gibi. Aslında ibadet olmayan işlerin tamamını haram bir iş değilse o, ibadete dönüştür. Haramdan ibadet olmaz tabii. Piyango bileti alayım da çıkarsa bana onunla fakirlere sadaka vereceğim dersen sidikle abdest almış olursun sen. Öyle bir abdest olmaz. Aslında mubah bir iş. O mübah işi ben ibadete dönüştürebilirim. Bu mümkündür. Milyarlarca kere ağlayacağız, gözyaşı dökeceğiz kıyamet günü. Bu kadar hazır fırsatı teptiğimiz için. İkinci olarak da harama düşmeye karşı alternatifim kalmayınca helale sarılırsam o da benim için sevap kaynağıdır. Birincisinde mubaları artıya dönüştürüyordum. İkincisinde genç, üniversiteli bir çocuk. Gizli adetlerden şuradan buradan kendini kurtarmanın tek çaresi evlilik diyor. Başka çağrı yok. Gerisi uyduruk sebepler. Evleniyor. Bunun evliliğini cihat diyoruz işte. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Sizden biriniz hanımıyla yatağa geçip cinsel ilişki yaptığında ana Allah sevap yazar. Buyurmuştu. Ashab-ı kiram hayretler içerisinde ya Resulullah bu kadar da keyfi bir şeyden sevap çıkar mı? diye sorunca ne buyurmuş? Ne buyurmuş? Ne buyurmuş? Gidip Haramda boşalsaydı ne olacaktı? Haram işlemiş olacaktı. Haramdan kaçmak sevap değil mi buyurmuş? Haramdan kaçmak sevap değil mi? Haramdan kaçan delikanlı kız mücahit değil mi? Yüzlerce kere yazıklar olsun okulu bitir de seni evlendireyim diyen anneye babaya. Yazıklar olsun. Hele hele, hele hele işe gir. Bu eve bir maaşın girsin ondan sonra seni veririm gelin olarak diyen baba, sen dirilmeyecek misin? Ey anne, ben çalışamadım. Babana hep minnettar kaldım. Sen çalış kocana minnettar kalma diye kızının evliliğini geciktirirken, hayırlı, bereketli, mümin bir nasibi çıktığı halde geciktirirken, dirilceğine inanmıyor musun be anne ya? Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sen ne yapıyorsun? Burada hasenat dediğimiz zaman, ne demek ki hasenat? Sevap, ecir, ahirette artı ismini ne koyarsak koyalım dediğimiz zaman şunu unutmuyoruz. Elle yaptığımız, ayakla yaptığımız, kalemle yaptığımız her ne ise sevap olacağı gibi iç organlarımızla yani kalbimizle yaptığımız şeyler de sevap oluşturur. Sevap sadece eğilip kalkıp namaz kılmak değildir. Sadece oruç tutmak değildir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın adı anılınca sende bir titreme oldu. Ne oluyor ya? Niye titredin? Yani ben öyle hatırlayınca aşkım geliyor, kalbim yerinden fırlayacak gibi oluyor diyorsun ya, seviyorsun. Bu sevgi de imandan geliyor. Kaş'ın hayran değilsin ki imanına ve şecaatına ve Allah diye işine hayransın. Kalpten gelen bir heyecan... Bu da tıpkı haram spor totosuna bilmem nesine alet olduğunu bildiğin halde bir futbola yatırım yaparken bir futbol tutkunluğu ile o kalpteki sevgi seni cehenneme doğru kaydırdığı gibi Kudüs sevdasından dolayı uykusuz kalışın da seni cennete götürecek. Demek ki organlarımız da hasene topluyor ve günah topluyor. Kalbimiz de hasene topluyor ve günah topluyor. Ne yazık ki ahiret o doğru yaklaştıkça dünyanın ömrü, Müslümanlıktan kala kala organla yapılan organik ibadetler kalıyor. Organlı daha doğru ifadeyle ibadetler kalıyor. Kalp ibadetleri zayıflayarak devam ediyordu. Bunun için ashab-ı kiramda yanlarında Kur'an okunduğunda وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri nabızları yükselirdi hemen. Allah'ın ayeti okunuyor çünkü oluyordu. Ne yazık ki biz de ayet okunduğunda kulak kabartıyoruz hafızın sesi nasıl? İyi güzel sesi bir Mısırlı coştuk. Coşturan Kur'an değil ama coşturan ses. Ahirete doğru bu tablo bu şekilde berbat oluyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh iyice aldığı zaman devlet idare ediyor, imparatorluklarla savaşıyor, Bedevi kabilelerle eğitim savaşı yapıyor ve bir kişi zavallı. Onlarca bakanlığı yok. Bugünkü otuz bakanlığın otuzu da Ömer'di zaten. Kendi Her işi kendisi yapıyor. Yok adam yok. Zamanı henüz gelmemiş. Yorulduğu zaman ne yapıyordu? Ebu Musa'yı bulun bana. Diyordu. Ebu Musa kim? Çok güzel Kur'an okuyan sahabi. Ebu Musa'yı görünce ne diyordu ona? Ya Ebu Musa, zekirna Rabbena. Ebu Musa bize biraz Rabbimizi hatırlat diyordu. Kur'an okumak ne manaya geliyormuş? Rabbini hatırlamak manasına geliyormuş. Bizde neye geliyor? Babam öldü herhalde Yasin okutturuyor çünkü. Hayatı Allah'la yaşamak aklına gelen şeydi Kur'an'dan. Bizim aklımıza gelen muhakkak ölüyle ilgili bir şeydir. Buradan diyoruz ki hasenatı ve seyyiatı, iyilikleri ve kötülükleri organlar kadar, dil kadar, kalpte topluyor. Kalbi basit gördün mü, toplayıcı olarak, mıknatıs olarak organlarla yetiştiremeyebilirsin. Neden bunu böyle iddia ediyorum? Şundan dolayı, bana kaç 120 bin sahabi olduğunu tahmin ediyoruz. Kaç sahabi 23 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle baş başa ibadet ettiler? Bilemedin, bilemedin, bilemedin 5000'dir. Asla 6000 değildir. Çünkü Medine'ye hicret ederken 13. senede sahabi sayısı belliydi. 1000 civarındaydı bu. Hadi yanıldık 5000 olsun. Son 10 senede... O son 10 sene 120.000'de 7. seneden sonra, 8. Mekke'nin fethinden sonraki senede 120.000 oldu bu rakamlar. <gülüyor> وَإِذَا رَعَيْتَ اِنْنَاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَا يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ Kitle kitle, 10.000, 10.000, 5.000 Mekke'nin fethinden sonra İslam'a girdiler. Peki... Bir hafta bile Resulullah sallallahu aleyhi ve ibadet etmediği, namaz kılmadığı, cihad etmediği halde ölür ölmez onu melekler cenazesini yıkıyordu. Cennette gördüm onu. Nasıl dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Haydi bakalım. Ebu Bekir radıyallahu anh 23 sene namaz kıldı. 23 sene cihad etti, 23 sene infak etti. Onun için denince baş göz üstünde hiç hükredecek bir şey yok zaten. Görünen köyü klavuz istemiyor çünkü. Öbürü bir haftada nasıl yaptı? Evet. Elle topluyorsun, kazmayla dağ kazıyorsun. Kalbe Allah'ı ve Peygamberi ve Kur'an'ı bir yerleştiriyorsun ki üç ağrı dağı kadar o yapıyor zaten. Öbürünü kürekle taşıyorsun. Namaz kürekle taşıyorsun. Kalp potansiyeli çok yüksek. Onun için Allah dış görüntülere değil, kalbinize bakar buyuruyor. Dağ gibi bir iman, volkan gibi bir yürek sahibi oldun mu sen? Kıldığın sabah namazları, üstüne cila gibi sürülür onun. Niye bu ayrıntıya girdik? Hesenat topluyoruz, seyyiat topluyoruz derken, hep piyango bileti, alan adamın girdiği günah, spor tutu dolduran adamın girdiği günaha bakıyoruz da, para bulsak biz de bir doldursak, Denin girdiği günahı düşünmüyoruz biz. Aslında içteki sempatiler, özentiler dış yapılanlardan daha tehlikeli. Ne'udzubillahü Teala. Evet, burada e, bir hasene konuştuk. Bir de seyyiat var, yani günahlarımız var. Günahlar üç başlık altında incelenecek. Kafirlik var, ne'udzubillahü Teala. Kebair günahlar var, ne'udzubillahü Teala. Ve sagair dediğimiz küçük günahlar var. Küçük günahlar, büyük günahlar, küfür tamamı meleklerin kara kara listeleri doldurdukları şeydir. Burada gerek hasenatımız ve seyyatımız yani gerek sevaplar ve gerek günahlar hangisi olursa olsun ikisi içinde geçerli kurallar var. Bir şeyin sevap olması için üç şart ortada. Hani eskiler şöyle bir benzetme yaparlardı. Ağzınla kuş tutsan olmaz derlerdi. Ağzınla kuş tutsan olmaz. Ya yani ne kadar iyi yaparsan yap kabul etmeyeceğim demek bu. Hasena olması için bir, bunu Müslüman yapacak. Kafir ne yaparsa yapsın hiçbir kıymeti yok Allah katın. İki, bunu Müslüman ihlasla yapacak. Yani sadece Allah için yapacak. Hangi Kur'an Kur'andır? Ben açıp, okuduğum zamanki Kur'an'ımdır. Birisi bana 100 lira verdiği için bir Yasin okuduğum zamanki Kur'an değildir. Nedir? Yani o 100 lira helal mıdır? Ayrı bir mesele. Ama o Kur'an değildir. Üçüncüsü de yapılan iş peygamberin ve ashabı kiramın yaptığına uygun olacak. Sen icat etmeyeceksin. Sen icat ettiğin zaman seninkinin hasene, sevap ibadet değeri olmaz. Demek ki bir şeyin ibadet değeri olması için bir Müslüman bunu yapacak. 2 Müslüman bunu ihlasla yapacak. Üç, Müslüman bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın sünnetine uygun yapacak. Ne demek? Ebu Hanife'nin çizdiği çizgilerle bunu yapacak. Çünkü Ebu Hanife neyi çizdi bize? Resulullah ve sallallahu aleyhi ve ashabı böyle yaptılar diye öğretiyor bize. Yoksa Ebu Halife kendi kendine bir din getirmedi. Bunlara, yani bu şartları oluşturana biz ne diyoruz? Sevap kazandın diyoruz. Aynı şekilde günahın da şartları var. Yani her geriye düşen günahtan dolayı helak olacak diye de bir kuralımız yok. bu Günahın da günah olarak yazılması için şartları var. Bir, bilerek yapacak. Cahillikle, bilmeden, anlamadan yapılan hatalar bu ümmette günah yazılmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi budur. Bunu kesinlikle böyle iman ediyoruz. Bilmiş olmak. Ama bilmezden gelmek Başka bir şey. O hainlik. O hainlik faizin haram olduğunu biliyor. Bilmezden gelmeyi konuşmuyoruz. Bu hıyanet. Bildiğin şi, akidene, imanına, ahlakına hıyanet bu senin. İki, bali olacak. Bali olacak. Ne demek bali olacak? Çocuk insana karşı suç işlerse Velisi onu tazmin eder. Çocuktur denemez. Birisinin arabasının aynasını kırdı. Baba onu ödeyecek. Borç alacak ödeyecek ne yaparsa. Ya da adam helal edecek. Ya bu çocuktur işte. Olmaz. Çocuk, çocuk, çocuktur. Yani çocukluk beşeri ilişkilerde suçun kalkma nedeni değildir. Allah'a karşı olan suçlarda ise çocuk olmak yani bali olmamak Af nedenidir. Bunun için çocuk namaz kılmasa da olur. Bunun için çocuk oruç tutmasa da olur. Bunun için annesi çocuğu oruca kaldırdı 10 yaşında. Ben de tutacağım dedi. Çünkü o gece su böreği vardı da annesi yapmıştı. Onu kaçırmayayım düşündü. Hatta annesi onu kaldırmayacaktı tutamaz diye. Mutfaktan gelen börek kokusuna dayanamadı. Kalktı. Neyse. Yani bir sebeple. Öğlendi de yedi. Bu büyük insan gibi değil. Çünkü bir Müslüman bali olunca yani çocukluğu bitince sorumluluk altına girer. Çocuk ne zaman çocukluğu bitiyor? 15 çarpı 365 gün bu dünyada yaşadığı an çocukluk biter. Tekrar ediyorum. 15 çarpı 365 gün yani 15 yaşı için. Niye 15 yaşında demedim? Çünkü 15 yaşında desem 15 yaşına girdiği gün mü bitirdiği gün mü sorulacak? E iyisi mi ben bunu şöyle anlatayım. 15 çarpı 365 gün. Yaşayan isterse ağzı süt koksun, isterse tırnakları çıkmamış olsun. O artık baliğdir. 18 yaşına vardığında da reşittir. Ne demek baliğdir, ne demek reşittir? Yani reşitlik biraz daha olgunlaşmış demek. Mesela ticarette ve diğer ilişkiler, mesela işte bir müdür olabilir mi? Bir aile teslim edilebilir mi ona? Bunlar için reşitlik ararız. Ama 15 yaşıyla beraber mükelleftir. Çocukluk bitmiştir. Namazdı, oruçtu, ibadetti, kötü işlerden uzak durma, oyundan, eğlence. Büyük. 15 yaşıyla 150 yaşındaki arasındaki fark var mı? Var. Nasıl var? 150 yaşında yaşarsa bir adam... Büyük oranda akli melekelerini kaybettiği için Alzheimer falan olduğu için sorumlu değildir. Ama bu 15 yaşında ondan daha fazla sorumludur. 15 yaşından sonra yaş yok artık. Kaç yaşındaysan? Peki birincisi bu. Yani 15 x 365 gün yaşayacak. İkincisi, ikincisi de ihtilam olacak. İhtilam olacak ne demek? Yani sabahleyin kalktığında çamaşırında meni akmış olur. Gece kendisini rüyada görür veya görmeden çamaşırında mezi değil idrara benzer bir sıvı akar o ayrı meni geldikten sonra isterse 14 yaşında olsun genelde de 12 yaşından sonra gelir bu e, bu rakamlar kızlarda biraz daha düşük olabilir alakülla dinen mükellef, sorumlu adam yerine kim konuyorun cevabını verdik bir kötülük bir günah seyye yaptığı zaman birinci şart ne dedik? Bunun haram olduğunu bilecek. Adam e, Kafkasya'dan yeni gelmiş. Daha haram nedir, din nedir bilmiyor. Burada bakmış ezanlar okunuyor. Bu nedir denmiş ona? E, demiş demiş yahut o işte Allah'ın dini namaz. Niye böyle okuyorsun? Namaz kılıyoruz. Niye biz Müslümanız? Ya Müslümanlıkta bunlar var mı diyor? E var tabii. Ha ben bilmiyordum diyor. Biz sadece Rus değiliz. Kırgızız, Kırgızlar'da Rus olmaz. Yani ırk gibi bir şey zannetmiş Müslümanlığı. Bu özür mü? Özür. Neden özür? E bu özür olmayacak da ne özür olacak dünyada? 40 tane hocanın bulunduğu, 120 tane ilahiyat fakültesinin bulunduğu bir ülkede yaşayanla bu aynı mı? Elbette bu özürlü. Bu ne zaman sorumlu olacak? Ona tebliğ yapıldıktan bir hafta sonra o da sorumlu. Bilgi şart. Blue çağında olmak şart, günahlar sorumluluk olarak yazılsın diye ve kasıtla yapılacak. Kasıtla yapmak ne demek? Tamam, ben şu günahı işledim. Ne gibi? Mesela alkolün haram olduğunu biliyordum. Blue çağına da geldim, 25 yaşındayım. Döktüm bardağı, ben onu hoşaf zannediyordum, meğer başka bir melanetmiş. Ne bileyim Müslüman markette satılmaz böyle bir şeyler ne bileceğim ben? Kastım yoktu yani. Buna biz anlamadan diyoruz. Bundan da bir biiznillahü teala günah oluşmuyor. Ama bardağı bitirelim bari israf olmasın dersen görürsün günah ne oluyor o zaman. O helak olur neuzi billah. Dördüncü şartı da nedir? Baskı altında, silah altında olmayacak. Silah altında insan alnına silah dayandıktan sonra ben Allah'a inanmıyorum dese bile kurtulmak için kafir olmuş olmaz. Açık Kur'an'la sabit bu. Kur'an'ımız böyle buyuruyor. Demek ki sevapları kazanmak için yaptığımız işin 3 şartı var. Müslüman olacaksın. Onu Allah için yapacaksın ve peygamberi ashab-ı benzeterek yapacaksın. Günahları işleyen de günaha girmiş olmak için günah dosyası açılmak için ona bilmiş olacak onun günah olduğunu. Bu bilmek Anadolu Müslümanlığı diye böbürleniliyor, Türkiye için geçerli değil. Bin senedir ezan okunan topraklarda böyle bir cahillik olmaz. Ne bilinmez burada? Talih uzun meseleler derin kitaplarda ancak doktora tezi yapınca bilinecek meseleleri bilmezse Müslüman için bir özür söz konusu olabilir. Bali olacak, isteyerek yapmış olacak ve baskı altında olmayacak. Bunlar sevap ve günahların yazılma nedenleri. Bir de bu sevap ve günahların dünyada ve ahirette bizim karşımıza çıkaracak bölümleri var. Onları da göreceğiz inşaAllah. O <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sallamü aleyhi ve